Yüce Asönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben deniz Ömer Madra. Bay Yüce Asönmez. Ben Özdeş Özbay. Destekçimiz Bülent Karantarcı'ya da çok teşekkür ederek başlayabiliriz herhalde. Bugün günün alt sayıdaki iyi haberinden bir tanesi Türk Toraks Derneği'nin çevre ödülleriydi. Bağ direnişine verildi. 24. Ulusal Kongresi'ne bunu açık da söyledik ama bir kez daha tekrarlamakta da hiç sakınca yok. Antalya Berek'te yapıldı 24. Ulusal Kongre ve e, Türk Toraks Derneği'nin çevre ve iklim sorunları savunuculuk ödülü Valideba savunmasıyla köy Çevre Komitesine verildi. Ve perşembe günü 18'inde Covid-19 salgınıyla yaşadığımız mekanları yeniden tasarlamak kent ve sağlık başlığında gerçekleşen oturumda da e, kent ve sağlık konusunda Kayıhan Pala Post-covid dönemde mekanları yeniden düşünmek konusunda Haluk çalışır. Yaşanabilir kentler konusunda Alpaslan Türkkan sunumları o, yapıldı. Ardından da Valideba savunmasından önümüz içeliğe söz verildi. Çelik de Valideba'daki mücadelenin yerelden beslenmesi sayesinde direnişin bunca yıldır sürdüğünü. Bundan sonra da yerelin paydaşı olduğu ekosistem tabanlı yönetim planıyla koruyu koruma mücadelesinde yeni bir aşamaya geçirdiğini de e, vurgulandı. Bundan da e, bahsederek başlamış olalım. Evet. İşte ondan sonraki haberler o kadar iyi değil herhalde. Van Gölü ile mi devam ediyor? Evet pek o kadar iyi değil gerçekten. Ee, hem bugün için iyi değil bu haberler hem uzun vadede Sürekli üzerinde durmamız gerekecek olan haberler bunlar. Bir tanesi kuraklık. Ee, yağışlı periyoda girdik aslında ama e, her yerden yine kuraklık haberleri geliyor. En son gelen haberlerden bir tanesi de Van Gölü'nden. Ki Van Gölü aslında Türkiye'deki en şanslı göllerden biri derdik yakın zamana kadar. Yani kuraklık derdi olmayan nadir göllerden biri olarak görülürdü. Ee, ...ama işin rengi çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı ve son yıllarda çok sık diyor olduk. Bu yılda göldeki çekilme e, bir kilometreye kadar varmış kıyılardaki çekilme. Ha, e, antik dönemlerden kalma kaleler, iskeleler falan ortaya çıkmaya başlamış... E, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden e, bir akademisyen olan e, Profesör Doktor Faruk Alemdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması da oldukça çarpıcı. Normalde Al Aladdinoğlu galiba, değil mi? A Pardon, Aladdinoğlu, Faruk Aladdinoğlu. E, normalde göldeki yükseklik farkı yani su seviyesindeki alçalma ve yükselme farkı 40 santim civarı olurdu. E, ama artık bu Farklar çok çarpıcı boyutlara geldi ve son yıllarda bir metrenin üzerinde bir fark oluşmaya başladı diyor. Bu oldukça çarpıcı bir şey. Ee, yani en sağlam göllerimizden gözüken Van Gölü bile gelecekte ne olacağı belli olmayan bir sürece girmiş durumda. Ki bu durum Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı yerlerine de ee, değişik, değişik bir şekilde e, etkisini gösteriyor. E, 2001, 2021 yılında Türkiye genelinde yağışlar e, 20 yılın en düşük seviyesinde kaldı diyor. Meteoroloji e, yetkilileri örneğin. E, bu da önemli bir Veri dönüp İstanbul'a baktığımızda barajlardaki doluluk oranlarına yine gün ve gün sarmaya başlayacağımız zamanlar geldi yüzde 40lar civarında çünkü bazı barajlarda örneğin mesela Ali Beyköy Terkos barajında yüzde 18.9 su seviyesi bazı baraj göllerinde ise yüzde beşin altına kadar Düşmüş durumda örneğin Popuç Dere, e, ıstırancalarda ıstran, e, %10.9, e, da, Darlık Barajı vesaire, bunlarda da e, oldukça vahim durumda su seviyeleri. E, Türkiye'nin başka yerlerinde de kuraklık haberleri gelmeye devam ediyor demiştik. Hem yağışların azlığı hem de bizim biraz suyu, Kullanmayı henüz öğrenemememizden kaynaklanan bir takım etkenlerden dolayı e, bu sıkıntı yaşayan yerlerden bir tanesi de Bodrum. E, Bodrum'da da e, geçen yıl da çok ciddi bir e, su problemi yaşanmıştı. Önümüzdeki yıl da e, yaşanacak gibi gözüküyor. Hatta geçtiğim bu yıl. E, Bodrum'da insanlara su vermek için e, suyun da şebekeye kanalize edilmesiyle tamamen bağlar bahçelerin kuruduğunu biliyorum. Birçok e, ekili dikili alanların kuruduğunu biliyorum. E, dolayısıyla e, burada da önümüzdeki yolda... Yani yolu... ücretli hale gelmesi anlamında mı? Şebekeye bağlandığında kuruduğunu biliyorum demektir. E, tabi tabi normalde insanların tarım yaptığı sular dahi e, evler susuz kalmasın diye şebekeye verildiği için Hı -hı. bağlandığı için tamamen e, bağlar bahçelerinin birçoğunun e, kuruduğunu e, bu sene e, gördük. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu rapor yayınladı bundan birkaç gün önce. Orada mesela iki şey üzerine duruyor. Bir tanesi su, su kanununa mutlaka ihtiyaç var diyor. Ama mesela işte senin az evvel e, sorun olarak bahsettiğin şeyi burada çözüm olarak e, yer vermişler. E, yani bütün sular şebekelere e, bağlanmalı ve fiyatlandırılmalı diye örneğin. Yani burada daha çok tarım için bunu kastediyorlar. Tarımda çünkü su ta, e, çok fazla su harcanıyor. Su tasarrufu yapmanın yolu. E, faturalandırmak yani sayaçlar takılması demişlerdi o yüzden biraz sordum yabancılara nasıl olacak <gülüyor> evet, şey... yabancılara bolu tamam. deseniz on kat <gülüyor> e, yani bir kere su kanunu de, dendiğinde bana bir titreme geliyor hafiften çünkü bütün bu kanunlar e, bütün canlıların ve yaşamın ortak hakkı olan su üzerinde bir takım tahakküm e, hakkı veriyor otoriteye ve bu hiçbir şekilde iyi bir şey değil. E, net olarak iyi bir şey değil. Zaten suyun çiftçiye de parayla satılacağını söylemeleri bunun e, bize aslında biraz önden nasıl bir şey olabileceği hakkında da fikirler de veriyor. Ama öte yandan şöyle bir gerçek de var. Evet su Türkiye'de en çok tarımda e, heba ediliyor ne yazık ki. Ama yine bir yanlışı başka bir yanlışla kapatmak olmaz. Buradaki e, yanlış e, suyun eski vahşi e, sulama yöntemleriyle kullanılıyor olması e, tarımda. Yani e, bırakıyorsunuz suyu tarlaya, e, tarlayı süpürüp gidiyorsunuz. Oysa olması gereken, yapılması gereken... Ee, i̇lk şey e, her şeyden önce doğru yerde doğru ürünü yetiştirmek yani çok su isteyen bir ürünü e, az yağış alan bir yerde yetiştiriyorsanız orada sürekli suya ihtiyacınız vardır. Dereyi de öldürürsünüz, nehri de öldürürsünüz baraj yapıp mecbursunuz buna o da yetmez bir müddet sonra yer altından suları da çekersiniz ki Konya'da yaşanan şey bu oldu. Evet. Dolayısıyla ilk yapılması gereken şey, devletin yapması gereken şey doğru noktaya doğru ürünün ekilmesini sağlamak, doğru tarımın yapılmasını sağlamak. İkincisi de yaptığınız ya bunu yaptığınız noktada da ihtiyacınız olan suyu basınçlı yöntemlerle modern sulama yöntemleriyle çiftçiye sunmak. Yani damlama sulama ve yağmurlama sulama dediğimiz bunun farklı örnekleri de olan sulama metotlarıyla suyu kullandırmak çiftçi bütün bunların sorumluluğundan kaçıp bu işi hem parayla satıp hem ceza ile halledeceğini düşünmek işte tam da yani bu zihniyetin çıkaracağı su kanununu biz hakkında bize fikir veren şeyler yani yanlışla yani, yanlışla kapatmak dur yani çok önemli bu söylediğin tabii ayrıca da yani Faruk Alaaddinioğlu'nun profesörü söylediği Van 100. Yıl Üniversitesi'nden e, yani gölün sınırlarının yeniden çizilmesi gereke, gerekebileceğini söyledi. <gülüyor> yani baya artık buydu görüntüleriyle pek çok yerde, e, daha önce su altında bulunan pek çok bölge, hızlı buharlaşma ve çekilmeden dolayı kara parçasına dönüşmüş. Artık farklı boyutlarda bir yüz ölçümünde, bir gölden bahsediliyor. Bunun da çekilme boyutunun çok korkutucu özellikle de karasal bölgelerde çok ciddi kuraklık sorunu olacağını söylüyor. Şimdi benim demin Özdeş'in de sözünü ettiği bu Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporunda çok çarpıcı bulduğum yorumlamakta da biraz güçlük çektiğim bir ibare var büyük bir rapor 729 sayfalık işte küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirgenmesi kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanımı için alınması gereken tedbirler bu amaçla kurulmuş komisyon var olan sorunlarda tespit edilerek çözüm önerileri sunuldu diyor. Buraya kadar gayet güzel fakat kısa süre içinde de meclis başkanlığına sunulacakmış rapor. Şimdi tartışma konusu şu olacak. Yani Türkiye genelinde ortalama sıcaklık bu seneden başlayarak 100 yıl sonuna kadar yani 2021 ile 2099 arasındaki dönemde 80 yıllık dönemde yıllık bir ila 6 derece artacak diyor. Bunu anlamakta güçlük çektim. Ne demek 6 derece artması? E, sıcaklığın 6 derece artması durumunda e, artan yerlerde hayatın e, yaşanmaz, yaşanmanın mümkün olamayacağını, yaşanmaz olacağını da söylemeleri gerekiyor. Yani bizim daha önceki e, çeşitli iklim bilimcileri, atmosfer bilimcilerinin raporlarından, e, hükümete arası iklim değişikliği heyeti ya da paneli denen şeyden de okuduğumuz bu yani 6 derece dayanılacak bir şey değil. Bunun büyük bir rahatlıkla bu şekilde raporda yer almasına ne diyorsunuz? 6 bir, de, bir de şu, işin şu boyutu da var. Ben hani yıllardır bu konuyu uzmanlarıyla da konuşuyorum. Ee, hani 2 derecelik artış illa termometrenin 2 derece yükselmesi demek değil. O mesela Akdeniz'de 2 derecelik artışın yansıması 7'yi 8'i bulabiliyor zeminde. Dolayısıyla hani şey o 6 derece dediğimiz şeyin yansıması özellikle Akdeniz bölgesinde çok çok daha fazla ve korkunç boyutlarda olacaktır. Aslında bunun anlamı oralarda yaşanmayacak, yaşanamaz evet. durumu gelecek demektir yani. Evet onu söylemiyorlar ama raporda. Evet, evet öyle bir masum hani 6 derece arttı ama Akdeniz biraz daha sıcak olacak değil. 6 derece arttığında Akdeniz'de yaşanmaz olacak neredeyse evet, 6... demek lazım. Tabii tabii yani canlılar için yani yalnız insanlar değil tabii bütün börtü böcek bitki alemi hayvanlar filan içinde yaşanması imkansız bir hale geleceği de söyleniyor yani hatta son yapılan araştırmalardan bazı sonuçlara göre, işte nemin de artması, rutubetin de artması ki şeyle sıcaklık artışı tabi su buharının da artmasını genleşmenin yol açtığı için nem de artacak ve yani 35 dereceye ulaştığı zaman bir de nem nem de %100 yüz artmışsa birkaç saat içinde insan ve diğer birçok canlı için hayatın devam edilmesi imkansız olacağı söyleniyordu. Yani çok ciddi bir durum var ama yeterince ele alınıyor mu bilmiyorum yani. Bu raporun bir diğer dikkat çektiği noktalardan bir tanesi de bu ısı artışıyla beraber gelecek kuraklık yani yağışlardaki azalma. Ve yine 2099'a kadar %60 azalabileceğini öngörüyor rapor. Bu zaten bugünkü koşulların üstüne bir de %60 koyduğunuzda bu aslında ne tarım yapılabilir ne insan hayatı bu e, suyla desteklenebilir ne de herhangi bir başka faaliyet yapılabilir e, olmaktan çıkıyor manasına geliyor aslında. Ee, ama su kanunu çıkarırız, hallederiz. Olmaz mı? Evet, mi? kanunlar halloluyor bunlar. Aynen öyle. 96 ana başlık çıkarmışlar. <gülüyor> orada. Bence bir 4 şey daha ilave edip yüzde tamamlamak da akıllıca hoş olur. Ondan sonra da halledebiliriz. Biyolojik çeşitli koruma kanunundan plan bahsediliyor. Yani tabiatı ve biyolojik çeşitli koruma kanunu... E, olabilir. Bütün hayatın temel kaynağı ve biyolojik çeşitlilikte muazzam bir düşüş olduğunu da bütün raporlar, uluslararası bilim insanlarının raporları net bir şekilde ortaya koyuyorlardı. Yani durum aslında gerekli vahameti kapsayan bir rapor değil. Ama ben bir de işte şeyden bahsetmek istiyorum belki bu programda son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir açıklaması var. Orman yangınlarına karşı ciddi bir tedbir alınması için hükümlüler müdahale edecek diyor. Ne diyorsunuz? Biz bir Amerikan filmi gibi mı? sanki evet. böyle. Nasıl? Eski Amerikan kovboy filmlerinde olur ya mahkumları çalıştırırlardı böyle madenlerde taş kırmak ayaklarında zincirli falan. Değil, değil. Şimdi, şimdi de yapılıyor Amerika Birleşik Ücretleri Saati 1 dolara filan evet. Ücretlerle çalıştırıyorlar Şimdi burada da öyle olacak Yani diyor ki Tabii Gönüllülük esasıyla orada olacak demiş. Kesin. E, bakan... de Zaten gönüllülük esasında Bir sıkıntı yok ki Bir yerde yaygın olduğunda tüm Türkiye oraya akabiliyor Sorun zaten kamuda insanların gönlünde değil ki işte, yani evet. Burada Amerika'daki sisteme aslında geçeceklerini söylüyor. Bu Kaliforniya yangınlarında da binlerce hatta ama binlerce e, hapishanede bulunan insanla tutukluyla yani söndürmeye çalışmışlardı. Eğitim veriyorlar aslında öncesinden ve orman yangını olduğunda hazır bunlar eğitimli, hazır kıtalar diye sürüyorlar yangın bölgesine ve çok düşük ücretle. Evet, müthiş evet, ağır elektrilere olabilir. şey yapıyor. Yani yedi de birinde filan kullanılıyor. Şimdi adet ya aday... onların içinde mesela orman yakıp içeri girmişler de olacak muhtemelen. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet, o, <Yani. gülüyor> bilemiyoruz. Ama yani ormanları yakmak büyük bir suç dedikten sonra da benim şu soru var aklımda bitirelim e, mahkum ve mahpuslara işte. Hükümlüler deniyor kibar bir şekilde ama mahpus ve mahkum demek daha doğru olabilir. Onlara ne ücret verilecek arkadaşlar sizce? Yoksa boğaz tokluğu olmasın ne diyorsunuz? Son soru. Hapishaneler, hapishane emeği araştırmaları vardı. Gerçekten korkunç Türkiye'deki, Türkiye'de de baya fabrikalar şey atölyeler deniyor. Buralarda çalışıyorlar. Askeri ücretin altında alıyorlar. Dolayısıyla tahmin etmek zor olmasa gerek. Bedene eğitimi kapsamında bence direkt bedava yaptırma niyetleri vardır. Evet bu konuda Mustafa Eren'in de kaleme aldığı önemli bir rapor var. Belki ona da daha sonra başka programlarımızda da değiniriz. Yani Türkiye Avrupa Konseyi'nin açıkladığı 2020 verilerine göre... 51 ülke arasında 100 bin kişi başına düşen mahpus sayısında ilk defa Rusya'yı da geride bırakarak birinci sıraya yükselmişti. Bu dehşet verici bir takım bilgileri de içeriyor. Yani sonuç olarak e, çocukların ve kadınların durumu örtük. Aftan en az kadın mahpuslar yararlandı diye çok kapsamlı bir rapor var. Ama onu daha sonraki baş, başka programlarımızda konuşmak üzere başta açık kastı olmak üzere bırakalım deriz ve özürlerden ayrılalım değil mi? Programa son sonuna geldik programın hoşçakalın diyorum ben hoşçakalın görüşmek üzere.